İyi günler Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bilgi Çağının hukuku programında bugün yine Sayın Avukat Vedat Gürer'le birlikteyiz. Yine dememin sebebi 10 yıldır hatta daha fazla Neredeyiz? süre gelen bu programın e, alışılmış konuklarından biridir. Nasılsınız Vedat Bey bugün? Sağ, sağ olun Avnihan Hanım. Gayet güzel. İstanbul'da hava güzel. Güzel bir gün. Hepimizin moralleri düzgün inşallah. E, sizinle bugün... E, Son bir yıldır hiç burada bu mikrofon önünde e, bilgi çağının hukuku ya da internet ve hukuk ya da insan hakları cephesinden baktığımızda... Evet. ...Türkiye'deki ve dünyadaki önemli gelişmeleri konuşmadık evet. program tatildeydi. Hı -hı. E, bu konuda açık radyo dinleyenleriyle şöyle bir hatırlatma kabilinden dilerseniz bir gözden geçirelim son bir yılda neler oldu... Bugüne kadar gelen e, konuklarla da bunu hep Hı -hı. yaptık. Hı -hı. Vedat Gürer gözlüğüyle bugün internet ve hukuk dendiğinde e, altı çizilecek konular neler diye sorayım öyle başlıyorum. Yani internette bir yıl tabii normal dünyada yüz yıl falan temposuyla gitmiş olduğu için... Bazı trend değişiklikleri oldu bence yani en önemli şey e, sosyal medya denen e, şey çok öne çıktı. Benim kişisel görüşüm tabi bunların hepsi. İkinci bence çok önemli olan bir şey iş modeli anlamında bir e, cloud denen bir şey çıktı ortaya. Hı hı. Bulut yani böyle bir yerde duracak her şey e, gibi. Şimdi bunlar tabi çok fondamental çok temel bazı hususları da Etkiliyorlar bence yani mesela Aklıma gelen bir tane hemen bir örnek vereceğim Geçenlerde bir yerde okumuştum Çok ilgimi çekti Blue Sea diye Mavi tohum adında bir gemi yapılıyor Şu anda Bu gemi silikon vadisinin Açıklarında uluslararası suda Duracak İçinde bir şehir gibi düşünün bu gemi Derken bu devasa bir şey Şu anda yüz kadar şirket de bu gemi de Yerini ayırtmış durumda Şirketlerin de kompozisyonu yani fazla detaylı bilmiyorum ama benim notlarımda şöyle yüzde yirmisi Amerikan şirketi gibi yüzde onu Hint şirketi gibi yüzde altı yedi de Avustralya şirketi gibi. Allah Allah sadece net üzerine çalışan şirketler bunlar. Yani pardon Amerika ve Hint. Hindistan'ı anlamak kolay da Avustralya Evet. Yani demek işte, ki sessiz sedasız. Tabii ki. Yani biz dur hani biz böyle görmediğimiz veya bizden uzakta ülkeler hakkında tam bilgi sahibi olmadığımız için herkes duruyor. Bir biz gidiyoruz gibi bir şey oluyor insanda ama herkes bir yerlere gidiyor. Bu çok ilginç bir gelişme. Çünkü burası hukuk dışı bir saha. Yani uluslararası sulardaki böyle bir çalışma gemisi Vizesiz örneğin ama Silikon Vadisi'nin de hemen karşılarında yer alan yani Pasifik'in oralarda bir yerde Seattle'ın karşılarında yer alan bir gemi olacak. Hı hı. Dolayısıyla nakliyesi lojistiği yani içerisindeki Starbucks'ı ne bileyim McDonald's'ı ile bir Amerika şehri aslında ama herkes girip çıkıyor. Şimdi böyle ilginç modeller gelişiyor. Yani bu bir nevi ahir zaman Noh'un gemisi. Deneyebilir bir şey mi? Denebilir çünkü orada apayrı bir e, şey sistemi, ekosistem oluşmuş olacak. Sonuçta. Mavi tohum, Evet. Ben Hı -hı. de zannettim ki siz böyle böyle bir gemi yapılıyor deyince. Bu geminin içine Hı -hı. E, uluslar hala kaldıysa. <gülüyor> <gülüyor> e, bilgilerini, evet. önemli bilgilerini. E, hatta yeni öğrendim. E, kristal, kristal Hı -hı. içinde çok çok küçücük filmlere basıp. Evet. Yani film diyeince tabi birden analog şeye gidiyoruz Hı -hı. ama evet. ondan da küçük kristallerde saklıyorlarmış. Acaba dedim o bilgileri mi gemiye <gülüyor> yüklüyorlar? E, şimdi bu tabii e, ilginç mesela gemi, şimdi birkaç hemen e, konunun boyutuna bakayım. Böyle buna benzer bir girişimi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir İngiliz yapmıştı. Hı -hı. E, açıklarda duran, İngiltere karasularının dışında kalmış olan ufacık bir platformu e, gitti bayrağını yaptı. Kendi bayrağını dikti. Ailesiyle orada bir devlet kurdu. Şu anda dünyanın en küçük devleti o bildiğim kadarıyla. Yani o platformun üzeri bir devlettir yani. Fala böyle enteresan bir şey doğdu. Şimdi bu blue city tabii uluslararası sularda devamlı gezen bir turizm üzerine bağlı bir fikirler vardı dünyada bu işin yatırımcılar açısından ama bu ilginç bu sadece internet ve bilişim teknolojilerinin bu uluslararasılaşma daha doğrusu süpranasyonel yani uluslar üstü olma çabasının da bir enteresan sonucu gibi gördüğümüz hani konuyu nereden aklıma geldi? Hı, önemli gelişmelerden. Evet, yani bu cloud computing evet. diyoruz ve peki bu cloud'un e, serverları nerede olacak ki hukuklardan kurtulalım? Hani onu da başka bir programda belki e, işlemişsinizdir ama genelde bu işte konuşulan bir konu. Bu ilginç gelmişti bana. Tabii bu arada ikinci bir ilginç olan da gene belki not etmek lazım. Ee, üniversite Pennsylvania Üniversitesi Penn Üniversitesi'nden sosyal medya mühendisliği diye bir diploma dalı açıldı mesela. Şimdi bunu 10 yıl önce hani hangi meslekler vardı dediğinizde ben yani 10 yıl öncelerinde birisi böyle bir mühendislik çıkacak dese herhalde hiç kimse inanmazdı yani. Dünyanın ilk 10'unda yer alan, Amerika'nın yani bu Ivy League denen onunda e, yer alan e, üniversitelerden bir tanesi böyle bir branş açıyor. Yani buraya da insanlar gelip kaydoluyor, diplomalıyorlar. alıyorlar. Yani bu, bu geçtiğimiz yıl geçtiğimiz için yıl, söylüyorsunuz. Evet. Yoksa bugün Türkiye'de yüzlerce sosyal medya mühendisi e, arkadaş işte Çok ilginç yani hani, bakın bir yıl içerisinde yani diplomalısı diyeyim veyahut. <gülüyor> <gülüyor> diplomalısı evet. Yani e, şimdi bu e, bunlar çok ilginç trendler. Onun için bir yıl gerçekten uzun bir süre. Ee, bu cloud tabi ilginç. Yani cloud denen yani bulut nasıl bir şey, Tabii ki bilgileri de giriyor öyle kalıyor yani bazı şeyler. Ee, bu bulutta her şeyin saklanması bu da bir iş modellerini değiştirdi. Şimdi bütün firmalar dikkat ederseniz hep sizin bilgilerinizi kendileri saklamak üzere bir sorumluluk alıyor. Bunlar da ileride bizim hukukçular açısından epey sorun çıkartacak olan şeyler yani. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi hemen. Ee, bulut deyince... Hı -hı. İnsanların çoğunu gökyüzündeki bulutu düşünüyor böyle evet. yukarılarda bir yerde duygusu uyandırıyor <gülüyor> evet. bu bulut lafı somut olarak Hı -hı. E, tırnak içinde bulutta saklandığı söylenen Hı -hı. verilerin içinde olan sunucular nerede somut olarak nerede bunlar? İşte çok güzel bir soru bu tabii ki şimdi bunun e, yeri bir tane değil birçok backup'tan oluşuyor bunlar aslında birbirine e, alakalı. Ee, Tabi da, bu da bir ayrı hizmettir yani, da, yani bunu satanlar var bunun tedarikçileri işte ben en iyi saklarım en iyi satarım hukuktan şöyle korurum gerekirse böyle bunun uzayda bile olanı var yani e, uplink olarak böyle uyduda bile birikmiş olanı var ama çoğunlukla daha özgür olan hani bizde pek mesela kursanız bunu gelin datanızı bende saklayın diye bir iş modeli yaratsanız. Türkiye'de bir şehre bol bol böyle e, hani hard onlar ama hani bir tür data storage facility koysanız yani veri saklama <gülüyor> e, e, fabrikası diyeyim ya da deposu kocaman devasa kimse gelip müşteri olmaz. Çünkü burada hukuk nasıl derler? Yani o da işte hani regülasyon e, bağımlılığını gösteriyor. Yani bir ülkenin ne kadar acaba buralara elleme ihtimali var? O zaman kaçıyorsunuz o ülkeden. Daha özgür olan yerli yani Demek ki Türkiye'nin şu anki e, politik ya da hukuk kültürü ve iklim e, böyle bir iş modelini Türkiye'de gelişmesine izin vermiyor pek fazla. Ama Türkler için gelişir tabii ama, ama gelişiyor bir Tabii yerde. gelişiyor ama işte dedim yani yerel firmalar, yerel firmalar olarak hani biz nasıl olsa biliyoruz. Bir şey olmaz canım biz oraya saklayalım ama uluslararası modellerde bu birçok faktörü birden adam içeriye koymak zorunda kafasına. E, onun için böyle daha özgür gibi olan, daha cennetlere hani e, taşınıyor e, bu tür yerler. E, oralarda da bayağı bir iş modelleri oluşuyor tabii bu bu kadar bir data bir yere giriyor yani. yani bir Hı -hı. inanılmaz da bir şey ürüyor. Yani dünya en önemli, en enteresan da üremeye başladı. Şimdi tabii bu üreme netice mesela Google diyoruz değil mi? Şimdi Google e, ben AltaVista kullanıyordum. Yani ilk... 15 yıl evvel. Evet yani. <gülüyor> ee, şimdi ise hani benim ikinci alternatif arama aracım Alta Vista. Ee, sonra Mega Crawler falan vardı. Şimdi Google mevcut bir fikri aldı bir şeye dönüştürdü. Zaten bu, bu da çok ilginç. Yani bu dünyada hep bir şeyi biri, birileri araklıyor ve bir şeye dönüştürüyor. Bu Google da bunu sonunda çok güzel nihayetlendirdi derken o zaman başka bir iş modeline el atıyor. Yani gidiyor işte Android gibi bir işletim sistemi destekliyor. Başka rekabetlere ulaştığı için onu yasaklayanlar çıkıyor. Buralar yani regüle olmamış sahalar. Dolayısıyla Hı -hı. çok vahşi bir kapitalizmde bir mücadele içerisinde devam ediyor. Çin'i kimse dikkat etmiyor mesela Google deyince aklıma geldi. Bunların da Google'ı Baidu diye bir şirket. Baidu diye yazılıyor. Çin Google'ı. Çin Google'ı ama şimdiden yani geleceği çizmeye başladı bu mesela inanılmaz bir benchmark yani bir bir eşik yarattı. E, threshold diyorlar değil mi buna İngilizler. 100 GB bedava dedi. Şimdi bakın 100 GB Dropbox'ta yok mesela hani. <gülüyor> <gülüyor> yani 100 GB bedava zaten bir insan hayatı boyunca 100 GB'ta bir yere saklayacağı bilgisi olmaz diyoruz ama olacak da yani hani yani epey ciddi bir ama rakam. ama bu gösterilen havuçların acaba sizce de Çin hükümetinin kendine has kendi ülke sınırlarına has ve kontrolü altında tutabileceği bir internet ortamı yaratma eğilimi Kesinlikle. yok mu ya Kesinlikle. da geleneği diyeyim artık Ka senelerdir bunu beceriyorlar. Canım, İyi mi kötü mü, o başka tabii ama benim hatırladım bir zamanlar offline internette onlarınki değil mi yani online gibi değil <gülüyor> yani serverların üzeri, proxy üzerine alıyorlardı <gülüyor> istemediklerini ayıklayıp onu sanki canlıymış gibi yayınlıydiler Suudi Arabistan'da falan da öyleydi diye hatırlıyorum değişmiş olabilir <gülüyor> hani bizimki online ha online de yani bizde de kapı kapatma var <gülüyor> bir de internetin fişini çekme diye bir olgu var evet, ee, onu dilerseniz soru. ikinci yarıda konuşalım tamam. ha ve şimdi kısa bir e, aralık verelim müzik dinleyelim tamam <gülüyor> Elle sentait le café Tout était recouvert de givre Elle s'était cachée Sous un livre et la lune Finissait ivre Moi aussi j'ai une chez moi Et sa traîne est brûlée Elle doit bien savoir Qu'elle ne peut pas Ne pourra jamais plus voler D'autres ont essayé avant elle Avant toi Une autre était là Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes Et j'ai cru Elle avait froid, mon aussi j'ai une fée chez moi Depuis mes étagères, elle regarde en l'air La télévision en pensant que dehors c'est la guerre Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison À la fenêtre, comptant les heures À la fenêtre, comptant les heures grillé que je sais bien qu'elle est dééréglée et je préfère l'enembrasser ou la tenir entre mes doigts Bu sefer ben anonslan giriyorum. <gülüyor> İkinci yada çok güzel bir müzikle dinledik. Zaz e, Lafe, yani peri e, adındaki şarkısını söyledi. Zaten konuştuğumuz e, konulara da rufailer karışır, <gülüyor> periler karışır deyip bağlayalım. E, sevgili dinleyenler, 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız. E, sayın Avukat Vedat Gürer'le son bir yılın, Önemli gelişmelerini gözden geçirdik programımızın birinci yarısında ve birdenbire her nasılsa bu gelişmeleri geleceğe dönük olarak yoğunlaştırdık. Evet. Böyle bir kurgu internet hukuku gibi e, fişi çekmekten söz etmiştik müzik hı hı. aralığı vermeden ama ondan evvel e, iki konu daha var ki açık radyo dinleyenleriyle mutlaka paylaşmamız gerekiyor dediniz hemen onları hı hı. konuşalım ya çeker ülkeler konusu çok klasikleşti hani o zor yani bir de fazla hani hukukçu olarak artık burada pek konuşacak bir şey kalmadı inanıyorum. Ama gelecek çok değişik şekilleniyor. Robotics kısmı buralarda bir hukuk oluşuyor. Bir de bu nano partiküller kısmı çok ilginç. Nanoteknoloji Nanotek ve hukuk sizin evet. zaten bir numaralı <gülüyor> ilgi alanlarınızdan biri değil evet. mi? Evet. Şimdi çok ilginç bir gelişme hemen ben anlatayım. Ama ben. bir dakika önce <gülüyor> bilmeyenler için nanoteknolojiyi böyle çok basit tekrarlayalım mı? Evet yani bir... Ben e her seferinde yeniden öğreniyorum onu söyleyeyim. Yani bir milimetrenin. Yani binde birinden küçük boyuttaki işlerle uğraşıyor. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> yani çünkü o kadar şimdi tanım değişmeye başladı ki artık gene orada da bir tanım zorluğu çekeceğiz ileride. Hmm. En son size çok ilginç bir şey söyleyeyim birkaç ay önceydi bir linkte öğrendim bunu. Viyana Üniversitesi 3 boyutlu bir yarış arabası yarattı. E, nano. Sanal oradan. mı? Yok yok hayır böyle bir jöle ha, gerçek. var. Bir jel var. Bu jelin içerisine 2-3 bilmem kaç tane açıdan bir lazerler ateş ettiğinde e, oradaki e, şey mikro e, parçacık e, sertleşiyor. ...ve bu formatla e, üç boyutlu olarak havada bir şey oluşturuyorsunuz, form oluşturuyorsunuz. Ama bu araba şeklindeki form, e, yani YouTube'da izleyebilirsiniz nasıl yapıldığını... E, ...High Speed Fabrication of a race, race Car diye bir şey yani bu. E, e, yarış ya, arabası. Yarış arabası şeklinde fakat e, 250 nano, e, milimetre e, bu, e, görmüyorsunuz yani hmm. <gülüyor> konuyu... Buradan da hareketlen bu araştırıcılar acaba böyle vücuda verebileceğimiz mesela öyle bir nano boyutta bir şey yapalım ki belirli sadece bir moleküle yapışıp e, gitsin atılsın vücuttan sonra gibi hmm. böyle bir teknolojiye doğru gider. Çünkü o, o konuda da ciddi endişeler var değil mi? Tabii. Her yeni teknoloji yaygınlaşırken e, sağlığa zararları o konusu çok, çok muhtemel ciddi. zararlar hep tartışılır. Yok çok çok bu tartışma ötesine geçti. Değişti. Mesela şu anda çok yaygın olan gene hemen bir e, ben fazla aklımda tutamıyorum da, bazı şeyler aklımda kalıyor. E, bu polistiren denen bir madde var. Bu bütün dünyanın onayladığı bir madde. Ve bu polistrenin nanopartikülünde bir sorun çıkartacağı hiç düşünülmemiş. Yani herkes onaylıyor. Ve şu anda da bu polistrenlerin e, nanopartikülleri de kullanılıyor. Çok küçük boyuttaki. Bir araştırmacı, yanılmıyorsam Amerika'da ciddi bir üniversiteydi hatırlamıyorum hangisi olduğunu ama demir alınımını yok ettiğini tespit etmiş. Yani bunu soluyan... Evet. Hmm. Bunu soluyan insanlar demiri alamaz hale geliyor. Ha sadece solumadan ya da, söz ediyoruz. Tabii, ya o kadar kolay geçebiliyor. Ha. Şimdi bu mesela bunu bilmiyordu insanlık. Şimdi öyle. O zaman bu nano bildiğimiz maddeleri değiştiriyor. Yani güvenilir işte dediğimiz şey. Daha önce söylemiştim belki. Evet. Altın örneği nano boyuta geldiğinde reaksiyonlara katılan bir e, kimyasal e, dönüşüyor. Yani o yüzden e, bu teknoloji biraz e, üzerinde hukukçuların ilgilenmesi gereken. Günümüzde şu anda e, nanoteknoloji ile kullandığımız pek çok ürün var değil mi artık? Hiç farkında olmadan. E, piyasada evet, kesinlikle. E, Örneğin satılan, bütün Kumaşlar var, e, diş tabii, macunu var, bir takım ilaçlar tabii, var. Tabii ilaçlarda çok güzel gelişmeler. Yani ilaçlarda... Ee, çok umut verici, çok güzel bir teknoloji bu. Çünkü e, bir düşman e, hücrenin yani bir mesela bir mikrobun eğer e, hücre geçirgenliğini tam ölçebiliyorsanız tam o geçirgenlikteki deliğe uyan diyeyim. Hani benim hukukçu tahammüllerimden <gülüyor> boyutta bir e, şey yapıyorsunuz, e, bomba yapıyorsunuz. Ee, bu bombayı hücrenin içerisine gönderiyorsunuz vücuttaki başka hiçbir hücreye bu girmiyor sadece ona giriyor ve bir atışta e, bütün o mikrop ya da işte kanserli hücre ya da tehlikeli şey her neyse onu yok etme imkanı da doğabiliyor. Tabi bunlar eksperimental hani aşamalarda birkaç tanesi başarılı oldu bildiğim kadarıyla yani deri kanserinde falan çok başarılı olduklarını biliyorum ama bu yani bu bence burada da çok güzel gelişmeler var. Peki siz nanoteknoloji ve hukuk konusuna merak sarmış bir <gülüyor> meslektaşımız olarak şu ana kadar bu konuda ne gibi gelişmeler oldu? Hukuk açısından hukuk soruyorum. Açısından Onları çok kısacık kötü. bir özetleyelim evet. mi? Çok kötü yani buradaki hukuk kimyagerlerin elinde kalıyor biraz laboratuvarda çalışman, çalışanların elinde kalıyor. Bunlar da e, REACH denen yeni madde kataloğu var. Avrupa'daki ismi bu. E, bu, bu kataloğa giren her yeni maddenin e, deklare edilip edilemeyeceği üzerine idari kararlar var. Bu kararlar çerçevesinde e, yani 5 kiloya kadardı yanlış hatırlamıyorsam deklarasyon zorunluluğu yok. E, bu 5 kilonun altı e, da her türlü çalışma yapılabiliyor. Şimdi bu ise hukukun nüfuz edemediği çok zengin özel yerlerde kurulmuş laboratuvarların e, denetlenemeyen çalışmalarını yani sadece oradaki bilim adamlarının e, ahlakı ile sınırlı olan bir ARGE e, çalışması doğurdu. E, buralar çok tehlikeli gözüküyor bana. Hı -hı. Çünkü bazı 5 kilo değil belki bazı 5 gram materyaller var ki insanlığı dünya üzerinden silebilecek şekilde olabiliyor. Hı -hı. Yani buralara biraz hukukun daha el atması gerektiğini inanıyorum. O zaman e, demek ki bu konuda daha fazla detaya inmesek iyi olacak ama şu ana kadarki tablo şu anda bizi dinleyen açık radyo dinleyicilerinden e, sadece endüstriyle ilgili olanları <gülüyor> belki daha yakından ilgilendiriyor. Onun dışında da. Ee, sağlık açısından hepimizle ilgilendiriyor. Yani sağlık açısından çocuklarımızın geleceği açısından yani şimdi öyle bir şey teşvik ediliyor kullanılıyor. Ondan sonra iki nesil sonra belki ortaya çıkıyor. Bunları Hı -hı. da yani biraz aslında herkesi ilgilendiriyor. Daha doğrusu burada da bir hassasiyet oluşmalı. Hı -hı. Yani insanlar mesela gördükleri şeylere hassaslar. Sempatik bir fok balığının öldürülmesi. Nedense o hayvanın yüzü bize sempatik geldiği için bir hamam böceğine kıyasladığımızda yani. Hani ona daha böyle sıcak bakıyoruz. Hı -hı. Bizim yavrumuza benziyor. Ama bu demek ki yani bu işte yani zararlıdır ya da yararlı. Yani bu konuda biraz ön yargılarımızdan da arınabilmek adına hı hı. böyle alanları biraz daha merakı arttırmak lazım. Hı hı. Biraz farkındalığı yükseltmek, biraz da haklarımızı buralarda da tekrar aramak. Yani tamam insanlar çok temel haklar üzerine bazı şeyleri hep savunmaktan öbür taraftan unutuluyor. Yani ama burada da çok ciddi hepimizi etkileyen, Örneğin sorumluluk kararları var yani bir hükümet kalkıyor mesela süt dağıtma kararı alabiliyor. Değil mi? Yani evet evet bu, daha burada, yeni yaşandı. Yani bunun gibi kararlarda e, toplum etkileniyor. Çok daha önce de başka bir hükümet ekmeklere vitamin koyma kararı aldı. Bir başkası başka e, toplum yani kitlesel aşı gibi. Yani böyle herkesin yediği şeylere katılan materyaller, herkesin kolundan bulunduğu ortamlara... Örneğin bu, tuz konuyu kaldırılıyor. Kez havaya sıkılıyor işte sinekleri öldürsün diye ya. yaşlılar o gün mesela bin tane yaşlı öldüğünde acaba yani ölmeye yakın insanlar ya da hasta öldüğünde bunu o bağlantı kurulamıyor çünkü ne olmuş o gün havaya işte sinekleri öldürmek için bir şey sıkılmış oluyor. Yani belki var belki yok bunun da hani şu ama bu gibi şeylerde örneğin İngiltere'de bildiğim kadarıyla Londra'nın Meşhur hava kirliliğinin yok edilmesi kitle ölümlerinin başlamasıyla olmuştu. Yani hı hı. o havadaki oturmuş olan e, partikülleri soluyarak insanlar kitle halinde öldüler. Ondan sonra Londra hava kirliliği temizlenmek için bir girişim oldu. Yani şimdi bunlar daha da farklı... ...görünemeyebiliyor bu e, nanopartiküller yani örneğin. Zaten görünmüyor Yani <gülüyor> hay bir de e, doğa koşullarına da aykırı davranıyorlar. Çünkü ha. kuantum seviyesinde olduğu için yer çekiminden etkilenmeyebiliyor. Yükseliyor yer çekimi varken. Yani hmm. Böyle de garip, ya dediğim gibi çok apayrı bir e, alan yani. Hı -hı. Vedat Merak ben... ettiğimiz için tabii ki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben hayranım sizin e, gelecekle ilgili çalışmalarınıza... ...ve ben... merak ediş biçiminize. Çünkü... Hep hukukla bağlantılı yapıyorsunuz. Hepsi hukuk değil bu mi ama, yani. ama? Doğru. Tabii, yani orayı tabii. bilmeden, yani vizyonu taramadan, sadece bugüne bakarak geleceği ne kadar götürebiliriz. Yani Doğru. Bu, şimdi bizde hükümetler de, e, hükümetlerde, e, hukukçular da hep geçmişten e, bakıp ileriye gitmeye çalışıyor. Ama biraz Hı -hı. da paradigmaları değiştirebilmek için biraz da geleceği daha değişik görebilmek Hı -hı. lazım. Evet, bu konuda bilmiyorum hani çok eleştiriliyor herkes böyle bu hükümet şunu yaptı. Yani bazen danışmanlar kullanmak çok iyi. Evet. <gülüyor> geleceği gören danışmanlara çok ihtiyaç evet, var. Evet. Ama evet. E, maalesef e, süremiz doldu. Hı -hı. Bilgi Çağın'ın hukuku programı biliyorsunuz 28 dakika, yarım saat maksimum. Ben size daha robotlar ve ha, oraya hukuk konusunda ha, ha, özellikle yeni dünyada hmm. harıl harıl çalışıyorlar. Onlara değinelim diyecektim ama olsun. Ama çok güzel. Ona hazırlanıp geleceğim çok güzel ama, örneklerle. Bir başka bilgi çağının hukuku programında konuşuruz. Nanoteknoloji ve hukuk konusundaki makaleniz vardı sizin. Evet, Google'dan evet. avukat Vedat Gürer ve nanoteknoloji derseniz <gülüyor> o gelir ya da programımızın blog adresini verebiliriz sevgili dinleyenler. Bilgiçagininhukuku.blogspot.com Açık Radyo'nun web sitesindendi bağlantılar mevcut. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Vedat Gürer'e çok teşekkür ediyoruz. Teknik Masa'da arkadaşım Volkan Ağır'la birlikte iyi bir hafta sonu diliyoruz. İyi hafta sonları.